Evet şimdi Allahu Teala Hazreti Adem'i halk etti. Hazreti Adem'den Hazreti Havva'yı halk etti. Şimdi ta konunun başlangıcı buradan başladığı zaman Hazreti Adem Allahu Teala ne diyor? İki elimle yarattı. Şimdi Allahu Teala bazı yarattığı varlıkları tek eliyle yarattığını ifade etmekte. Bazı Hazreti Adem'i ise iki eliyle yarattığını ifade etmekte. Yani cemal ve celal sıfatlarıyla tüm hepsine mazhar kıldığı bir varlık Hazreti Adem. Hazreti Adem'i halk ettikten sonra Allahu Teala Hazreti Havva'yı ise Hazreti Adem'den halk etti. Dolayısıyla Hazreti Adem e, emir aleminden yaratılmışken Hazreti Havva mülk aleminden yaratılmış oluyor. Yani var olan şeyden yaratıldı Hazreti Havva. Var olan. Hazreti Adem'den. Hatta geçer ya hani sol kaburga kemiğinden. Burada teşbihi bir anlatım olabilir. Bunun çok e, detaylı izahı olabilir. Onlar ayrı bir konu. Bu, bunlar çok farklı yorumlar yapanlar var bu konuda. Hani sol kaburgasından yaratıldığı mevzusu. Bu zahiri kaburga değildir. Burada teşbihi bir anlatım vardır gibicesine izahat yapanlar da var. O, o konuya girmeyeceğiz. Onu allah Alem orasını Allah bilir. Bilemiyoruz o Sol kaburgadan kasıt nedir? Şimdi burada yaratılmış olan Hazreti Adem'den yaratıldığı için Hazreti Havva mülk aleminden yaratılmış oluyor. Mülk aleminin diğer adı şehadet alemi. Yani şu an bulunduğumuz alem. Dolayısıyla erkek erkek maneviyatta daha hızlı terakki edebilirken hızlı ilerleyebilirken Allah'ı bilmek Tanımak ve kulluğunu kamilen yaşamak hususunda Kadında bu hal Biraz daha yavaş Mülk aleminden Yaratılmış olması hasebiyle de, Kadında mülke doğru bir meyil var Yani dünya Şehadet aleminde var olan Nesnelere, mala Mülke, güce Altına, paraya Şana Şöhrete, gösterişe Elbiseye Yani mülk aleminde olan Var evet. olan şeylere karşı kadında bir meyil var. Bu yaratılışından gelen, mülk aleminden yaratıldığı için o alemdeki şeye meyili fazla. Erkek de işte e, melekut aleminden olması bile o tarafa doğru meyili daha yoğun bir şekilde. Bundan dolayıdır ki işte bu hakikatlere vakıf olmak, Allah'ın birliğini, tevhid meselesini anlamak, idrak etmek, kadınlara erkekleri kıyaslarsak kadınlarla erkeklerde bu e, kemale ulaşma erkeklerde daha fazla açığa çıkmış. Resulullah Efendimiz diyor ya, kemale erenler erkeklerde birçok kimse olmuşken kadınlarda. kadınlarda Asiye ve Meryem'dir diyor. Kemale eren kadınlarda o zaman bu sözü söylediği zamana kadar Resulullah Efendimiz iki kişi kemale ermiş. Evet. Asiye ve Meryem'dir diyor. Baktığımız zaman kadından peygamber yok. Elhamdülillah. Muhdin i̇bn Hazretleri 40'ların içerisine kadar İsmail Hakkı Bursi Hazretleri de aynı şeyi söyler. 40'ların kırklar makamına kadar kadının çıkabildiğini 40'ların içerisinde kadının bulunduğunu söyler. 40'ların üzerinde 7'ler makamı vardır. 7'lerin üzerinde 3'ler makamı ondan sonra işte bir kutup dediğimiz makam vardır. 40'ların üzerindeki makama kadının çıkışı yok. Kadında böyle bir 40'ların üzerindeki makama çıkışı yok. Kadının çıkabileceği makam 40'lar makamı. Yani o 40 kişi demeden yani. Devamlı kadar olacak mı o kırklara? Tabii var. Evet. Kırklar, yediler, onun üçler, bir üstü, yedir, birler. Onun bir üstü. Yani o, bu kırkların bir üstü dediğimiz yediler gene yani o kırk kişinin içindeki o, has olan yedi kişi. O yedi kişinin içerisinde has olan üç kişi. O üç kişinin içerisinde has olan işte insan kamil dediğimiz o kutu, zamanın kutbu dediğimiz kişi de bir kişi oluyor yani. Burada kırklar makamına kadar kadının çıkışı olabiliyor. Kemal'e eren. Burada bakın mesela Cuma namazının farziyeti hususunda anlatırken Muhattin İbn-i Arabi evet, Hazretleri erkeğe farzken Cuma namazı kadına farz değil. Kadına farz olmayışının sebebi kadın Allah'ın birliğini bilmede erkekle aynı seviyede değil. Allah'ın birliğini bilme hususunda erkekle aynı seviyede olmadığı için kadın Cuma namazı kadına farz değil. Her kim ki hangi kadın... Kemalatta o noktaya varır da diyor Allah'ın birliğini gerçek manada tevhidi idrak ederse, bilirse Allah'ın birliği mevzusunu ne demek hı hı. olduğunu o zaman o kemale ermiş olur ki öyle kadına cuma namazı aynı erkeklere farz olduğu gibi farzdırdır. Hı hı. Muhtenik Nâra Çünkü artık o er meydanına çıkmıştır. Hani tasavvufta tabir edilir ya er meydana hı hı. denilen. Er meydanına denilen yerde cinsiyet kalmaz. Kadınlık, erkeklik diye bir mevzu bahis yoktur. Ruhların yaratıldığı hakikatleri evet. itibariyle evet. cinsiyet yoktur. Ruhlarımızın hakikatleri itibariyle orada cinsiyetten söz edilemez. Yani kadın ruh, erkek ruh diye bir evet. şey yok. Orada ruhun özü, cevheri, hakikati itibariyle cinsiyet yok orada. Dünyada Burası er meydanı denilen nokta. İşte o er meydanına bir kadın da ulaştıysa onda cinsiyet kalkar. Horm hormonlarla çıkan, çıkan bir şey cinsiyet. Efendim? Hormonlarla çıkan bir şey cinsiyet. Bir neyle bile erkeği ya da kadına Değiştirebiliyorlar. Hormonlarla Horm Hormonlarla çıkan bir şey. Vücut Şimdi o, o da ayrı bir şey. Mesela doğuştan hünsa denilen bir mevzu var. Hünsa. İşte e, çift cinsiyet taşıyan Hı -hı. mevzular. Evet. Mesela da var. Tabi e, burada bu artık Allah-u Teala'nın yaratmasıyla, halk etmesiyle o kişi de çift cinsiyet halde dünyaya gelmiş oluyor. Belki bu artık tıp ilerlediği için Teknoloji ilerlediği için bu kişi belli bir yaşa gelince bu iki cinsiyetten birini hangisine meyili fazlaysa seçebiliyor. O cinsiyete yönelebiliyor, bir takım ameliyatlar geçirebiliyor. Evet. Onlar ayrı bir konular tabi de. Ee, şimdi kadınla erkek mevzusuna gelirse kadın edilgen. Edilgen, erkek etkendir. Burada Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Kadın hususunda, kadın, şimdi burada kadınlar feministler olayı çok farklı yorumluyorlar. Kadının aklı yarımdır. Kadının dini yarımdır diyor. Hatta bu hadis-i şerifi işte almayan, kabul etmeyen de var. Sahih değil, uydurma diyen de var. Sanki burada kadını bir aşağılama varmış gibi düşünüyorlar. Evet. Ama burada bir hakikat bahsediliyor. Orayı göremiyorlar. Kadının dininin yarımlığı, kadının erkek gibi namazını daim surette hiç aralıksız kılma imkanı olmadığı için, kadınlara oruç özel oruç için, özel günleri olduğu için o zaman namazdan oruçtan muaflar mesela. Evet. Kadınlar. Evet. Ama erkekte böyle bir şey söz konusu değil. Yine kadının kadının dininin yarımlığı bu demek oluyor yani. Kadın dininden yarımdır dediği sözü bu. Yani namazları belli bir süre Hı -hı. kılamazlar. Oruçlarını o dönemlerde tutamazlar anlamında. Evet. Aklının yarımlığı ise işte Az önce Cuma namazının meselesinde verdiğimiz örnekte belirttiğimiz gibi tevhidi Allah'ın birliğini birleme hususundaki idrake kadınların çoğu ulaşamaz. Öyle. Kemale eren erkekler bu yüzden çok fazladır. Peygamber Efendimiz onun için diyor. Erkekler, yani birçok kimse kemale ermişken kadınlardan Asiye ve Meryem ermiştir diyor. Yani Allah'ın birliğini birleme hususunda bu kemal noktasına kadın ulaşamıyor. Ulaşamaması hasebiyle de işte ne oluyor? Aklı yarım oluyor. Umut'un yani, yani. İbn-i bu aklının ve dininin yarımlığı mevzusunu bu şekilde açıklamış oluyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman hangi sureyle tam olarak hatırlayamıyorum. Ee, Bakara suresinde mi geçiyordu? Erkekler kadınlar üzerinde bir Bakara derece. Bakara suresine. Derece, yani. Evet Bir derece üstündür mevzusu. Bunu Kimisi bu ayeti yorumlarken yaradılmış olarak ele almışlar. Hani ha, en önce Hz. Adem yaratıldı ya, Hz. Adem'den de Hz. Havva yaratıldığı için dereceden kasıt odur mahiyetinde e, tefsir ediyorlar, açıyorlar. Farklı boyutlarda açılma durumu da var yani kadından erkeğin Dinimizi incelediğimiz zaman, şeriatı incelediğimiz zaman ne diyor? Kadın, kadın kocasına tabi olması lazım. Yardımcı yani. Yardımcı Yardımcılık var tabii. O ayrı bir şey de. de Mesela kocasının emri dahilinde aile yuva hayatını devam ettirmesi, idame ettirmesi. Kocasının emri dahilinde. Kocasının emrine muhalif ya da haberi olmadan kendine ait müstakilen bir takım hareketler yapamaz kadın. Mesela kocasının eve ihaşe için getirmiş olduğu paranın Kocası haberi olmadan bir kısmını alıp da kendi kafasına göre tasarruf yapamaz. Başka bir tarafa veremez. Böyle bir şey yaparsa vebal alır. Allah hesap sorar. Burada ne oluyor? Kadın kocanın belli noktalarda emri altına girmiş oluyor. Bu dinimiz şeriat bu şekilde bunu izah etmiş. Kadının belli yerlerde kocasına tabi olması gerekiyor. Onun müsaadesi nispetinde hareket edeceği yerler var. Bu şey değil. Allah'ın emrini uygulamak hususunda değil. Allah'ın emrini, farz olan emirlerini uygulamak hususunda kadın karısını kısıtlamaya kalkarsa koca o hususta kadın kocasını dinlemez. Dese ki kadın karısına namaz kılmayacaksın. Evet. Farz olan Ramazan orucunu tutmayacaksın derse böyle bir şey dinlemez, dinlemez tabii kadın. Evet. Ama nafile orucu farz olan değil, nafile. Ramazanda tutamadığı oruç kaza etmesi değil, nafile orucu tutmaya, niyet etmeye kalkarsa kadın, kocası müsaade etmeye biliyor. Bakın şeriatında. Evet, evet, nafile orucu ancak kocasının izniyle tutabilir kadın. Hiç devel almaz mı herkese? Ya o ayrı. Fakat e, izne Ruhsat tabir bırakmış. Ruhsat var. Ama bir beba Ama de... izne izne de tabi Yani kadın kocasını razı etmesi gerekiyor. Hı hı. Şu, buradaki inceliği bu şekilde anlayalım. Kocasının razı olmaması durumunda nafile orucu niyet edemez kadın. Belki ee, koca karısından faydalanmak istiyor. orucu niye ederse faydalanamayacak? Kadın da nefsi var. O da ona da onun için geçerli mi bu da? Kadın kocasına nafile oruç tutma diye baskı kuramaz. Aynı şekilde onun da hani isteği olursa. Ya o ayrı. On karşılıklı birbirlerine karşı haklarını muhakkak yerlerine getirmeler lazım. Çünkü insanın insanın üzerinde karısının hakkı vardır. Kadınlar nefsinin değil, hakkı var. Ama bu bakımdan işte, o, olabilir mi? Bu konuda. Şimdi o hususta bakın kitaplarda şeriatı güzel önce incelediğimiz zaman ve ehlullah'ın hayatlarını da incelediğimiz zaman Resul-u Efendimizin hayatına da baktığınız zaman mesela bazı hususlar var ki kadına ehlullahtan bazı şu an ismini hatırlayamıyorum. Hanımlarına ben Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak, nefisle mücadele etmek yolunda belli bir prensipler dahilinde yaşayacağım diyor. Şu an ismini hatırlayamıyorum. Bir kitapta okumuştum. Bu hususlarda beni kabul ediyorsanız nikahlım olarak evimde kalmaya devam edin. Yok kabul etmiyorsanız serbestsiniz diyor. Nikahdan çıkartabilirim sizi gidebilirsiniz aralarınızın evine diyor. Bu güzel bir düstur. Evet. Hani. Yani bu, bu sözü söylüyor. Şu an ismini hatırlayamıyorum. Ehlullah'ın okumuştuğumu bir eserde. Şimdi bunu diyebilir. Kişi diyebilir, evet. erkek diyebilir bunu. Veyahut da yine biz Ahmed Ticani Hazretleri'nin eserlerinde kitabında geçiyor. Hanımın bir tanesini namaz kılmadığı için boşuyor. Allah'a Allah ım. Evet. Elhamdülillah. Namazını kılmasını ısrarla söylüyor. Düzenli bir şekilde beş vakit namazını. Evet. Artık Allah halen bilmiyoruz. Namazını sey se kılıyordu? seyretme kılıyordu? Şey, ara sıra o, kılıp ara Müslüman, sıra kılmamı? Müslümanlık iddia edip de namaz kılmayınca şey artık olabilir. Artık... Çünkü yani makam olarak zaten yüksek bir makamda. Ehlullah'tan. Elhamdülillah. E sen ona tamam. hizmet eden bir hanımısın. Namaz kılmazsa onun hizmetinden, onun getirdiği, pişirdiği, yedirdiği şeylerden o insana bir sürü e, maneviyatına bak, dokunacak şeyler ya. sirayet edecek. Eyvallah. Ve bunu namazını kılmaması hususunda ısrar edip de namazına yine başlamaması hususunda boşuyorum, Boşama hakkı var bir erkeğin kadını. Eğer namazını kılmazsa borçlayabilir yani. Kanada fetva veriyorlar ama. Efendim? öyle, öyle duymuştum bir radyo programları falan. Kadına kan mı? Kanada fetva veriyorlar. Ka kadın da eğer Namuz kocası yani. namazını kılmıyorsa evet. o zaman sen nasıl Müslümansın diyebilir. Diyebilir. Kadının Mesela hakkı ama var. Ama da galiba veriyorlar. Olur. Tabii ki olur. Kocası namazını kılmıyorsa ben namazını kılmıyorsam ben böyle bir erkekle e, evet. karı koca hayatı yaşamak istemiyorum diyebilir. O zaman boşanalım diyebilir yani. O hak vardır tabi. Kadında da var. Allah büyük dava Tabii, Tabi. Dava büyük dava tabi. Allah'a kulluk davası. Şimdi buradan gelelim yine öteki mevzuya. Kadın mevzusuna. Kadın mülk aleminden yaratıldığı için dedik ya mülke doğru bir meyli var. Aynı zamanda Allah'u Teala mülk aleminde tasarruf etme e, ve gücü kuvveti de vermiş kadına. Şimdi kadında öyle bir kuvvet var ki mülk aleminde yani şu anki şehadet aleminde yaşadığımız alemde her şeye nüfuz edip o şey üzerinde tesir yapma kuvveti var. Erkeklerde de dahil. Şu an dünya üzerinde işte bu, bu gücü, kadınlardaki bu gücü kadınların birçoğu farkında olmadan bilmeden kullanır. Yani bunun ne olduğunu bilmez. Sohbetimize ilk başta girdik ya bir mevzuları anlattık. Bazı insan bilmez, bilmez ama bir şeyi kullanır, bir marikata çağırlar ama teferruatını bilmez diye. Kadınlar da böyle. Yani kendisindeki bu gücün farkına değildir ama ee, nerede kullanmak isterse bu gücü insanlar üzerinde, bir erkek üzerinde tesirini açığa çıkarır. Ne yapmak istiyorsa o gücü kullanır. Bazı kadınlar bunun farkına varır. Farkına vardığı zaman eğer bu kadın Allah yolundaysa neyse sıkıntı yok ama Allah yolunda gerada, değilse gerada. Allah muhafaza. O kadın çok o zaman tehlikeli bir şerlik. Bozulma böyle oldu zaten. Bozulma. Çünkü bir kadın bir insan üzerinde Kendindeki o gücün farkına varıp da o insana odaklanıp da himmetini o insan üzerinde tesir yapmaya kalkarsa bu bir başka bir kadın olur, başka bir erkek olur, başka bir kişi olur, kocası olur, başka bir erkek olur fark etmez yani. Bu gücünü kullanıp da onun üzerinde himmetini toplayıp da nüfuz etmeye kalkarsa o kişiyi etkiler. O kişiyi etkiler yani kesinlikle etkiler. Buradan şimdi şeriatın hükümleri mevzusuna gelelim. Ancak önce kayda başlamadan önceki sohbetimize gelelim. Hani kadınla erkeğin aynı mecliste bir arada oturmasının sakıncaları konusuna. İşte kadının bakışıyla birlikte kendindeki o güç ve kuvveti o bakışla gözden direkt karşı tarafa o enerjiyi muhatap olduğu ya da göz göze geldiği insana direkt vermesiyle o insan üzerinde çok kuvvetli bir tesir açığa çıkar. Bu tarz şeyleri engellemek için, nefislerin uyanmasını engellemek için gerek kadında, gerek erkekte. Çünkü erkek de nefis taşıyor. Kadında böyle bir hal zuhur ettiği zaman, karşı taraftaki erkeğe bir bakışı olduğu zaman, göz göze bir temas olduğu zaman onda bir de bu himmetini kullanabilen bir kadınsa, kötü niyet üzere de bu himmetini kullanıyorsa bakışıyla birlikte o kadın karşındaki erkeğin kalbine okları fırlatır. Ne niyet üzereyse artık. Eğer kötü bir niyeti varsa ne niyet ise o niyetle bezenmiş olan oku fırlatır karşı tarafın kalbine bu ok saplanır. Ondan sonra o kişinin kalbi bozulmaya başlar. Ne kadar halis bir hal üzere seyrisülük yapıyor olsa dahi bu tesirle birlikte o kalpte bir değişme olur. Bozulma olur. Nefse doğru, şehvete doğru bir kayma olur. Şevk depreşir Şehvet dehbreşir çünkü. Bunların önüne alınması için şeriat diyor ki kadınla erkek aynı mecliste aynı yerde birlikte oturması sakıncalıdır. Elhamdülillah. Şehret pek şehret olmayabilir ama bu konularla ilgili hassasiyet olmayan kişilerde zaten e, plajlarda işte da kapalı otanlar, diskolarda, klaplarda adamlar için normal zaten. Çok o hassasiyet Daha iyi müşteriler böyle. falan geçme, plajı geçti. Değil Değil mi? <gülüyor> Yani. zaten, çık, çıkmış zaten yani. Şimdi zaten de, onlar tamamen nefsi de... emmarede zaten. Yani Hı. şehvetin hakim olduğu bir insandan söz ediyoruz Hı. orada. Tamamen şehvetin emir altındaki insan. O artık tamamen çizgiden çıkmış. Onlarda problem olmuyor. Onlarda problem olmaz. <gülüyor> Çünkü şey, sürekli şehvet yönünü sürekli doyuma ulaştırmak a, e, durumundalar. Fena fi şeyh, fena fi resul, fena fi var. O da fena fi nefs, nefse fena olmuş. <gülüyor> Evet, güzel, güzel bir tabir oldu. Fena, fena bir nefse oldu. Nefsinde kayboldu yani. İşte bu kadının gücü, kuvveti hatta Resulullah Efendimiz'in zamanında bu hadiseyi şeyde anlatıyor ya, evet. Füsüs'te anlatıyor. Muhammediye Fas'ında. Muhyden i Hazretleri. Hazreti Ayşe ile yine Resulullah Efendimiz'in başka bir zevcesi diğer üçüncü bir zevcesinin yanında kaldığında, gecelediğinde, sabahladığında, yani. o bir bal şerbeti ikram edermiş. Evet. Bal şerbeti ikram edince, içerisine bir karışım yaparmış, bir işte artık bitki katarmış, yani. bir raiha, bir kokulu bir bal şerbeti ikram edermiş. Kıskançlıklarından dolayı Hazreti Ayşe ile diğer validemiz, işte iki hanımı Resulullah Efendimizin diyorlar ki kendi aralarında anlaşıyorlar. Sabah diyorlar öteki hanımının yanından gelecek Resulullah Efendimiz. Bana geldiği zaman ben diyeceğim ki ya hoş olmayan bir koku var ağzında. Ne içtin? Sonra sana gelecek ya. Sana geldiği zaman aynısını sen de söyle. Ki bir daha onun o şeyi içişini engelleyelim. Aslında amaç kıskançlık. Diğer hanımı kıskanmak. Evet. Bu, bu şeyi bal şerbetini bahane ederek böyle bir oyun yapıyorlar. Ve aynı şeyi yapıyorlar Resulullah Efendimiz'e. Hatta Resulullah Efendimiz'in de bir daha bunu içmeyeceğim diye beyanatı oluyor. Madem öyle hoş kokulu değilmiş. Bir daha içmeyeceğiz diye. O <gülüyor> zaman işte Allah-u Teala'dan ayetle bildiriliyor ya işte Allah Cebrail, Cebrail ve e, salih kullar senin yanındadır Resulullah Efendimiz'e. Yani, yani işte. İki kadına karşı. İşte burada diyor ki Muhtinit Nârabi Hazretleri kadının kuvvetini bu ayet net bir şekilde ortaya koyar diyor. İki tane kadına karşı Resulullah Efendimizin yanında zikredilenlere bakın. Eve girerken girdi 3-5 kere tekrarla Ya kalk. Yani. <gülüyor> yani kadındaki işte bu kuvvet yani. Çünkü kadın dedi ki melek e, mülk aleminden yaratılmıştır. Dolayısıyla kadına Allahu Teala bir özellik vermiş. Bu dünya. mülk aleminde tasarruf etme, tesir etme kuvveti kadında çok müthiş derecede fazladır. Bakın dünya üzerinde vuku bulan olayların çoğunluğuna savaşlara eski zamanlarda hep kıvılcımın kadınlardır yani. E. Çoğunluğu kadınlardır. Yine günümüzde işlenen bir takım cinayetlere yaralamalara şunlara bunlara bakın yine kıvılcımı kadınlardan kaynaklanıyor. Elhamdülillah. Mahalle arasında bakıyorsun işte iki aile birbirine girmiş. Ne olmuş? İki çocuk kavga etmiş. Çocuklar kavga edince kadınlar devreye girmiş. Kadınlar birbirlerine laf söyleyince ondan sonra kocalar devreye girmiş. İşte bıçak koymuş. dönmüş. Bir yemek, bir kadın kavgası hayvanlarda da. <gülüyor> <gülüyor> Belgesellerde de öyle değil mi? Hep kadınlardan çıkıyor savaşlar. Kadının böyle bir kuvveti var. Ama bununla birlikte allah Teala kadına bir de tekvin sıfatı, yaratma sıfatını en kamil yerleştirdiği varlık da kadın. Allah bu alemde yaratacağı şeyi yaratmaya sebep olan mahal kılmış kadını. Tekvin sıfatını kadına vermiş. Çünkü doğurganlık özelliği kadında var çoğalma. Yaratma, tekvin sıfatı. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz'in sözü var ya bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Gözümün nuru, namaz, Aynen. güzel koku ve kadınlar diyor. Burada kadınlardan sevdirildi derken buradaki işte hakikati, bu kadınlar sevdirildi sözü, tekvin sıfatının, allah Teala'nın tekvin sıfatını kadında zuhur etmesi. Bunu Resulullah Efendimiz e, açık bir şekilde gördüğü için bu zuhuratı Kadından zuhur etmesini, tekvin sıfatının allah Teala'nın. Bundan dolayı diyor işte kadınlar bana sevdirildi. Ama olayı anlayamayan farklı yönlere çekebilir. Çekiyor. O ayrı bir konu. İşin hakikatine vakıf olmayan evet. çok farklı yönlerden bakar olaya. Tamamen şehveti yönden bakar. Nefsi yönden bakar. Oysa ki bir peygamber. Resulullah Efendimiz. Yani bütün evet. nebilerin, Resullerin piri. Hazreti Adem su ile Toprak arasındayken ben Nebiydim buyuruyor Resulullah Efendimiz. İlk, ilk Nebiydir. Çünkü ilk yaratılan onun Muhammed'in nuru, Nur Nuri muhammed nuru Muhammedi, hakikati yaratılmıştır. Batım'da Dolayısıyla ilk, ilk Zahir'de son. Tabii. Ahir'de. İbrahim Aleyhisselam'a tam tersi değil mi? Ee, zahir'de ilk peygamber İbrahim Aleyhisselam. Ha, Yok. Adem, Adem, Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam. Zahir'de ilk peygamberdir Adem Aleyhisselam. Evet. Resulullah Efendimiz ise batında ilk peygamberdir. Ama zahiren son, en son gelmiştir. İşte kadın mevzusu bu şekilde kadına karşı işte dikkat edilmesi gereken Ehlullah'ın kitaplarında yazmış olduğu, belirtmiş olduğu durum aman diyor kadınla birebir irtibattan çekin. Eyvallah. Sakın. Çünkü tehlikeli. Bu tehlikenin hangi boyuta ulaşabileceğini bilemezsin. Elhamdülillah. İnsanoğlu nefs taşır. Ya da Zayıftır. sen kendine güvenirsin bir gün olmadık bir çıkar karşına. Aklın başından gidiver yani. Şeytanın, tabi ki tabii. şeytanın hileleri kitabında mesela yazıyor ya şeytanın en son orada kadınlar aracılığıyla yaptığı oyunlarını, tezgahlarını da anlatıyor şeytan. Aynen. Resulullah Efendimiz'in huzuruna gelip anlatıyor ya ne tür hileler kuruyor insanları. Aynen. Saptırmak için. Orada kadınları nasıl kullandığını da yazıyor, anlatıyor şeytan. Şeytan kadınla çabuk temasa geçebiliyor. Kadını kullanabiliyor. Şeytan için bir malzeme aslında kadın. Yani bunun i̇şte, e, farkında olmayan. Bu evden çıkarken sırtında olduğundan işte kadının kucağında diyor ya işte benim şu şu şeylerim şey, askerlerim oturur diyor askerlerim oturur falan diyor yani o <gülüyor> şeyceletim kendi son tanrımın de evet ufak o kitapta da açılmış yani onla diyor işte bakan göz göze gelen temasta bulunan kişilere o şeytanlar aracılığıyla işte kalplerine bir şey attığını aynen öyle yani. bu sefer nefsani şefani duygular atmasıyla Atması birlikte birlikte beraber çünkü ahamelettirdiğini işte kişiyi bu şekilde ha. izah ediyor Ebu Medine de açmış Ebu Medine ne atarsa onu devşir diyor <gülüyor> öyle öyle diyor Ebu Medine her ne attıysam onu başkalaştırdı, değiştirdi diyor. Aha, Şeytan öyle diyor. İşte öyle, olay, öyle olabilen eyvallah. Ebu Medyan kimdi abi? Ebu Medyan Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin şeyhi. Zahirde bir araya hiç gelmemişler. Aynı dönemde yaşamışlar ama zahirde bir araya gelmemişler. Tamamen ruhani olarak görüşmüşler hep. <gülüyor> ruhani olarak Muhittin İbn Arabi Hazretleri'yle görüşüp onu terbiye etmiş. Müşhetlik yapmış, tabii zamanı kutbuymuş abi, değil mi? Tabii zamanın kutbuymuş, evet, ibu evet, medyen, o devrin kutbuymuş. Evet. Kad Kadın neydi orada be?